Bölüm 47. Allah'ın kulunu sevmesinin işaretleri. Ey peygamber de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Zira Allah çok affeden ve çok acıyandır. 3 Ali İmran 31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 Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, lütfunda sınırsız olup, her şeyi bilendir. 5. Maide 54 Hadis 387 Ebu Hüreyre'den, Allah'undan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah şöyle buyurmuştur, dedi. Her kim benim dostum olan kuluma düşmanlık ederse, ben de ona har başarım. Kulum bana, kendisine farz kıldığım ibadetlerden daha sevimli bir şeyle yakınlık sağlayamaz.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 onu korurum. Hadis 388. Yine Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filanı seviyor. Onu sen de sev diye emreder. Cebrail de okulu sever. Sonra gök halkı olan meleklere "Gerçekten Allah filanı seviyor. Onu siz de seviniz." diye hitap eder. Göklerdekiler de o kimseyi severler. Sonra da yeryüzündekilerin gönlünde o kimseye karşı bir sevgi uyanır. Müslimin değişik bir rivayetinde Allah, bir kulu sevdiği zaman, Cebrail'e, ben filanı seviyorum, sen de sev, diye emreder. Cebrail de onu sever ve gök halkına, Allah, filan kimseyi seviyor, siz de seviniz, der. Gökte bulunanlar onu severler. Sonra da, yeryüzündekilerin kalplerine, o kimsenin sevgisi yerleşmeye başlar. Allah, bir kuluna buğz ederse, Cebrail'e, Ben falanı sevmiyorum, Sen de sevme, Diye emreder. Cebrail de onu sevmez. Sonra Cebrail, Gök halkına, Allah filan kişiyi sevmiyor, Siz de sevmeyin, der. Göktekiler de o kimseyi sevmezler. Sonra yeryüzündekilerde o kimseye karşı bir kin ve nefret uyanır Hadis 389 Ayşeden Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem asaptan bir kişiyi askeri bir bölüye komutan tayin edip bir gazaya göndermişti. Bu zat her imam olduğunda namazını zamm-ı surelerden İhlas Suresi'ni okuyarak rekatları tamamlardı. Dönüşte durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler. O da niçin böyle yaptığını sorunuz buyurdular. Onlar da sorunca İhlas Suresi Rahmanın sıfatlarını içeriyor. Bu sebeple, ben onu okumayı severim, dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın da onu sevdiğini kendisine müjdeleyiniz, buyurdu.